ee, bu hafta programımızda e, Kadıköy'ü ve Kadıköylüleri e, çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Aslında çok uzun yıllara dayanan bir mesele bu. Kadıköy'ün e, bitmeyen sorunu e, diyebiliriz hatta. E, çok uzun e, yıllardır e, devam eden e, fakat bir türlü ıslah çalışmaları sonuç vermeyen e, Kurbaldere'deki son Medyada, gazetelerde, internet sitelerinde de son günlerde sıklıkla yer alan o işte ürkütücü görüntüler ve tabii Kadıköy moda kalamış ve o Fenerbahçe hattında artık yükselen dayanılmaz bir koku ve su yüzeyinde açıkça görülen tehlikeli gri kabarcıklar. Ee, ve e, bununla ilgili e, aslında 3 e, yıl önce e, başlamış olan bir ıslah çalışması e, vardı. 3,5 kilometrelik bir dere hattı ıslahını e, kapsıyordu bu. Fakat e, bu bitirilemedi e, bir türlü. Ve işte CHP'li Kadıköy, e, CHP Kadıköy Belediyesi ile e, AKP ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, bu konuda işte e, sonuçta tabii ilçe belediyesi biraz daha aslında bunun e, genel bir Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren de aynı zamanda bir mesele olduğu üzerine ve gerekli hassasiyeti göstermediği e, üzerine e, biraz Katıköy Belediyesi e, İstanbul Belediyesi'ni, e, Büyükşehir Belediyesi'ni e, suçluyor falan e, gibi böyle bir takım e, gelişmeler var. E, şimdi biz bu konuyu... İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Bayram Öztürk ile konuşacağız. Bayram Bey, günaydın. Günaydın, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim, buyurun. Şimdi ben girişte biraz bahsettim ama, tabii esas itibariyle uzman görüşü olarak sizin söyleyecekleriniz önemli. Ben aslında doğma büyüme Kadıköylüyüm ve ee, doğduğumdan beri biliyorum ki o kurbağalı dere e, meselesi bir türlü çözülemedi. Oradaki kirlilik bir türlü halledilemedi. Neden acaba? Yani biz e, evet yani biraz denizlerimize, e, akarsularımıza, nehirlerimize gereken hassasiyeti gereken önemi göstermiyoruz. Bu bir gerçek ama e, İstanbul özelinde, kurbağalı dere özelindeki sorunun arkasında yatan e, sebepler nedir? İsterseniz biraz e, bunu konuşmakla e, başlayalım sohbetimize. Tabii bir defa e, isminden gidelim. Yani kurbağlı dere, kurbağaların olduğu dere demek. Kurbağanın yaşadığı yer e, e, temiz alanları sever örnekti kurbağa. Hı hı. Yani bir defa isim, e, e, bir defa e, o kurbağlı dere ismini bir defa e, bu haliyle çoktan kaybetti ama. Kurbaldere meselesi gündemde ama sadece Kurbaldere değil Kadıköy'de olduğu için gündemde. Evet. Ee, şey Marmara, Marmara Denizinde yüzlerce Kurbalde Dere var. Hı hı. Ee, Türkiye'de binlerce Kurbalde dera var. Ama bu Kurbaldelerin hepsi sonuçta denize akıyor ve denizi kirletiyor. Hı hı. Ee, hemen yan taraftaki yüzenler e, para ödüyorlar e, ve e, kolybasilerin içinde denizde yüzüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İşte 10 lira veriyorsun Veya 15 lira veya 20 lira veriyorsun Caddebosan'daki plaja Akıntı sizi alıyor Bütün bakteri Deniz suyu oldukça kirleniyor Ve siz burada hem yüzüyorsunuz hem para ödüyorsunuz Akşamda gözleriniz kaşınıyor ve doktora gidiyorsunuz. ya yani Bu bir paradoks Bu şöyle bir paradoks İstanbul gibi Türkiye'nin en zengin şehrinde yaşıyorsunuz İstanbul çünkü Türkiye'nin en zengin şehri. Burası evet. herhangi bir yerde Türkiye'de daha kıyıda köşede kalmış e, Görece olarak Geçimde derdi olan e, Şey üretimin e, zayıf falan e, Bir yer değil Dolayısıyla evet. bu Bu bir paradoks bu utanılacak bir durum İkincisi e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi e, Bunun gibi çok dere var dediğim gibi evet. e, Sadece e, Benim görüşüme göre kişisel görüşüme göre Bu çevre konularında falan çok başarısız Evet. Daha doğrusu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Bakanlığı başarısız Bakın, Türkiye'de bir çevre bakanlığı var ki Çevre ve şehirleşme arkadaşı ya da hı hı. Ee, hı hı. Çevre ve şehircilik neyse Çevre ve şehircilik bakanlığının görevi e, Doğayı korumaktır ama bunların e, Yapmadıkları e, şey, Kesmedikleri ağaç Bozmadıkları nehir işte HES'ler şunlar bunlar Dolayısıyla Türkiye'de bir doğru düz çevre politikası yok Getireceğim nokta orası doğru. Bu e, şeyden de görülüyor e, Herhangi bir Cecedeki, şeyden de, hepsinden de görülüyor. Kurbağlı deredeki, e, dereden de görülüyor. Beykoz'un e, kalkan baladır. Belediyenin amblemi kalkandır ama meşhur Beykoz kalkanı bir tane kalkan yok, balçık içinde. Evet. Riva Riva'ya giderseniz aynı şekilde arıtması yok. Oysa ki bizden arıtma bedelleri alıyorlar. Yani dolayısıyla e, çok çok ciddi bir sorun var ve bu sorunlar e, bir şekilde halının altına süpürüldü şimdiye kadar. Hı hı. Fakat doğa bu altına süpürdüğümüz sorunları ortaya çıkarıyor. Pis kokular, eski haliçvari kokular, evet. e, insanların hasta olması, kızartıklar, evet. e, hayvanların ölmesi, doğanın tahribatı, biyoçeşitçilik. Çok fazla konuşabilirim ama bugünkü evet. noktada, geldiğimiz noktada şunu yapmamız lazım. Eğer büyükşehir belediyesi sorumluluk alacaksa e, bu işi beya halletmeleri gerekirdi şimdiye kadar. Çoktandır halletmeleri, yıllardır halletmeleri gerekirdi. Peki burada başka hiç kimsenin başka suçu yok mu? Hı -hı. Yerel belediyelerin suçu yok mu? Bence yerel belediyelerin de suçu var. Elbette. Tabii. Yani yerel belediyeler de bu işin yeterince üzerine gitmediler. Eğer çok fazla sıcak olmasaydı, e sudaki çözüm oksijen e seviyesi düşüp e koku salmasaydı, bu fokurdamalar ve Hı -hı. organik madde yüzeye çıkmasaydı, yani millet basın kamuoyu bu işe, e, i̇lgi göstermeseydi geçen sene olduğu gibi iki sene önce olduğu gibi bu iş yine bu sene atlatılacaktı zaten bir Ağustos sayımız var Ağustos ayında zaman evlerinde kimse sormaz bu derece ne oluyor diye hmm, doğru evet Peki, e, yani, yani dolayısıyla hı. biraz konjunktürel iş hmm. burada e, hep hepimiz suçluyuz hepimiz kusurluyuz siz birimiz masum değil vatandaş evet. kusurlu çünkü e, ödediği su paraları e, atık e, paralar nereye gidiyor sormuyor ben kusurlu. Ero alıyor fakat bir iş yapmıyor. Büyük şebedesi kusurlu. Özetle hepimiz kusurluyuz. Evet. Peki bu e, 2013 yılında sanıyorum e, başlatılmış olan bir ıslah çalışması var. Aslında belki de tabii bu yıllar içinde kaçıncı ıslah çalışması ama 3 e, yıldır bitirilememiş olması aslında bir yılda bitirileceği söylenmiş ama e, zamana yayılmış ve durum artık gelmiş e, neredeyse kontrolden çıkmış bir e, durumda. E, ve e, yani acaba bunun e, ıslah çalışması projesi mi e, yanlış? E, neden böyle? oluyor acaba sizce? Şimdi bu, bu mesela bu konuda e, ciddi bir şekilde e, şeffaf olmak lazım. Mesela kaç gündür şunu bekliyorum ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre daireleri var. Bu çevre dairede oturan e, insanlar var. Bunların hmm. şoförleri var. Bunların arabaları var. Bunların müstahdemleri var. Bunlar büyük insanlar. Bu büyük insanların çıkıp Durum şudur, şu noktada da demesi gerekir. İki, Kadıköy Devleti'nin fen işleri var, çevre işleri var. Evet. Ondan da çıkıp durum şu şu şu şu noktada hmm. kamuoyuyla bunu paylaşması, bildirmesi en azından küçük de olsa böyle 20 tane kelimeden oluşan bir tweet atması bile bu soruyu e, sormanızı gerektirmezdi. Dolayısıyla bir kamuoyunda bu konuyla ilgili de bir e, bilgi eksikliği var. Hmm. Yani evet. Bu bilgi eksikliği de şunu gösteriyor ki. Süreci yönetilemiyor. Hı hı. Bilmiyoruz. Hiçbirimiz ihale kim aldı? İhale ücreti niye böyle? İhaledeki kaç paraya verildi? İhale yandaşına verildi? başkasından verildi? Hı hı. İhale neden değiştirildi? Neden yapılmadı? Ya Yapıldıysa niçin tekrar böyle oldu? Çok başarılısın için tekrar böyle bu hale geldi. Bu sorulara cevaplarını vermeleri lazım. Kim Kadıköy Belediyesi büyükşehir büyük büyükşehir onu suçlu. Bunlar evet. şey böyle konjonktürel şeyler. Soru şu. 3 senedir madem ki bu iş var neden başarı olundu? Hı hı. Bu ihaleler kime verildi? Bedelleri neydi? Neden e, şimdiye kadar yapılmadı? Bu sorulara cevap lazım. Yoksa öyle olmuş, böyle olmuş bunlar. Öteki şey e, gereksiz konuşmalar. Evet, evet. Peki bir de bu yani Bu ve bu, hı hı. bu ve bu bu, bu, bu tekrar diyorum bu ilk değil. Bursa'ya giderseniz Nilüfer var. Ergene, Marmara'ya giderseniz hı hı. Ergene var. E, şeye geçerseniz eee Polkeser hattına geçerseniz başka dereler var. Türkiye'nin birçok yerinde birçok dere var. Bu dereler çöp götürüyorlar biliyorsunuz. Çöp taşıyorlar. Organik maddelerin, nitritici malzeme taşıyorlar. Ee, şey taşıyorlar. Ee, Sakarya'nın birçok dereleri var aynı şekilde. Petroürgör kan ile ilgili şeyler var, sorunlar var. Pestisitler var, tarım ilaçları var. Bunların izlenmesi lazım. İzleme görevi de Çevre Bakanlığında. Evet, evet. Yani ve bu bütün e, karışan malzeme e, denize karıştı, zaman denizden e, besin zinciriyle insana geçiyor. Çünkü bunlar denizde pitoplanktonlar, zooplanktonlar, balıklar en sonunda. E, Biz balıkları tüketiyoruz. Evet. Dolayısıyla insan sağlığa açığında izlenmesi lazım. Efsiden eskiden hırsız sağ yapardı bu işleri. Hmm. Bakın dikkat edin bundan bir 20 sene önce e, plaj yaşınızı bilmiyorum. Belediyenin plajlarında burada denize girilmez yazardı. Evet. Çünkü e, halkı bilinçlendirilirdi. Şimdi Herkes mavi bayrak ama peşinde. Nasıl bir uyduruk bir şeyse bu. Hmm. tamam mı? Çünkü e, hiç kimse artık. Çünkü neden? Bu artık benim, e, turizm vesilesi oldu. Plajlar, şezlonglar puflar onlar hmm. bunlar. Ama e, ortalığı bilmem ne götürüyor kimsenin umurunda değil. Hiçbir yerde e, ile ilgili bir tane veri göremezsiniz. Bakın evet. Türkiye'nin fakir olduğu dönemde bundan 20 sene önce her yerde yazardı. Bu da denize girmek yasaktır. E, hak sağlığı açısından tehlikelidir diye. Bugün Türkiye'de hiçbir öyle bilemezsiniz. Bütün bunlardan çok mu e, su, suların e, temizlendiğini arıtıldığını veya da Türkiye'deki su kalitesinin iyi olduğunu mu anlıyoruz? Hayır. Şeffaflığın ortadan kalktığını anlıyoruz. Evet tabii her belki şey de... atık, her şey, şey artık e, paraya tahvil edildi. Tabii Turist denizlerin rant sosyal devletten ortadan kalktı. Ben yani size, size şimdi desem ki Riva plajına gitmeyin desen ya Riva muhtarı yandık diyecek. Poyraz'a <gülüyor> gitmeyin desem Poyraz öyle diyecek. Şeye gitmeyin, küçük e, Bostancı'ya gitmeyin desek başka bir şey. daha girmeyin desek başka bir yere gidecek. Bodrum'a desek ay turizm yandı diyecekler. Doğru. Evet. Mi? Örnek, evet. örnek olarak söylüyorum bunları. Tabii, evet. Dolayısıyla ciddi bir şekilde sosyal devlet ortadan kalkınca halkın sağlığını korumak e, görevi e, kime kaldı? Evet. Bu son ee, cevabını verilmesi lazım. Evet. Yani belediye de sosyal demokrat belediye ise eveleyip eve lazım. Evet. E, siz e, aynı zamanda e, Türk Denizleri e, Araştırma Vakfı'nın da kurucususunuz değil mi? TÜDAV. Evet. Türk, Türk Deniz Araştırma Vakfı'nın kurucusuyum. Evet. evet e, e, şimdi, hala da başkanıyım. Hı. Bir ben kaldım bir de şey kaldı e, gelecek sene 20. yıl kurucusu benim. Evet. Başkanıyım. Bir ben varım bir de e, Fidel Castro kaldı herhalde. <gülüyor> e, şimdi bir ara verelim. Bir şarkı arası verelim. Aradan sonra e, belki Şarkısı biraz daha Anca şarkı. Şeyi daha Kadıköy'le ilgili Kurban Dereli gibi şarkıları var <gülüyor> ya. <gülüyor> Kurban Dereli ile ilgili bir şarkı bestelenirse olur. Ona... <gülüyor> doğru. Yani yok Kadıköy'le ilgili şarkı, Kadıköy ilgili ilgili o, şarkı o, bulamadık ilgili şu anda ama. İşte şey, <gülüyor> Olursa e, bir dahaki sefere yapıyoruz. E, rahmetli, rahmetli Münir Nurettin orayla ilgili şarkıları vardır. Evet, doğru. Evet, bir ara verelim. Aradan sonra e, Türkiye'deki e, denizlerle ilgili e, biraz daha konuşmaya devam edelim. 4.9 Açık Radyoda Ekonomi Ekoloji Programında Kadıkuyun ve Kurbağalı Derinin yıllardır bitmeyen sorununu İstanbul Olur, Üniversitesi Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Bayram Öztürk'le konuştuk. İlk yarıda kendisi aynı zamanda Türk Denizleri Araştırma Vakfı'nın hem kurucusu Türk hem de Efendim Türk, Türk, Türk Deniz, Deniz Araştırmaları, değil, Türk, Deniz Türk, araştırmaları. araştırmaları Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. Ee, başkanı e, ilk yarıda e, Biraz e, Kadıköy Özelinden mı, es... gidelim, birlikte Efendim bunu da, bunu Hayır Evet, evet. Ee, İlk programımızın ilk bölümünde e, Kadıköy özelinde ve İstanbul Denizleri ile ilgili denizlerdeki Kirlilik meselesini Üff. konuştuk ee, Belki biraz daha ee, sizin yaptığınız çalışmalar, araştırmalar neticesinde yani Boğaz ve Karadeniz başta olmak üzere herhalde burada bir ekolojik ve biyolojik zenginlik açısından hızlı bir azalma ve artan bir kirlilikle karşı karşıyayız. Bunlarla ilgili acaba ne, neler söylemek istersiniz? Yani hem vakfınızın çalışmaları hem sizin bilimsel çalışmalarınız kapsamında. Bir defa e, Marmara küçük bir havuz. Marmara e, çok küçük bir havuz. E, üstelik de kulutkane. Ne kulutkanesi? E, balık kulutkanesi. Yani balıkların yumurtlama yeri, beslenme yeri, üreme yeri. Şimdi siz burayı kirletirseniz e, dört tarafı size ait olan bir denizden e, yaralanamazsınız. Yani Marmara Denizi'nden. Çünkü burası Karadeniz'e geçen balıkların beslenme alanı, uğrak alanı, e, üreme alanı. Ee, buna karşı Karadeniz hızla kirlenen bir yer Karadeniz e, üst akıntıyla Marmara'yı kirletiyor. Marmara'yla da kalmıyor, Ege Denizi'ni kirletiyor. Peki başka e, şeyde e, Marmara Denizi peki bu kadar kirletici malzeme ve bu kadar insan etrafında yaşayan e, 30 milyon insan e, karşısında nasıl ayakta durabiliyor? Bu sorunun cevabı şu, Akdeniz'den gelen, Çanakkale Boğazı'ndan gelen, dip ile gelen sular e, Allah'tan, ee, ne mutlu ki e, yüksek oksijen taşıyor, çözmüş hmm. oksijen taşıyor. Dolayısıyla Marmara Denizi eğer bugün şimdiye kadar ölmediyse ve Marmara Denizi e, hala ayakta durabiliyorsa Akdeniz'den gelen Ege Denizi yoluyla yüksek yoğunluktaki çözünmüş oksijenin varlığı ile alakalı. Hmm. Ama bir yandan da Karadeniz'deki üst akıntı Marmara Denizi kirletiyor. Böyle bir denklem içindeyiz. Bir evet. taraftan Marmara Denizi'ndeki oksijenin denginleşmesi diyelim. Bir tarafta da Marmara Denizi'nin Karadeniz'de kirlenmesi diyelim. Kim kirletiyor? Üstelikler. Yani Dinyeper, Tuna, Dinyester, Karadenize bütün kıyı veren ülkelerin atıkları üst takıntıyla Karadeniz'e geliyor. Peki yapılması gereken şey de bunların rehabilitasyonu, ıslahı, bu konuda üzerinde çalışılması. Ne yapmak lazım? Mesela Tuna. Tuna ile ilgili Türkiye'nin ciddi bir şekilde Çalışma yürütmesi lazım. Yani Tuna'yı kilitlen ülkelerle konuşması lazım. Hmm. Çünkü de lazım ki üst katta sizin banyodan sızıntı var aşağı bizimlere geliyor yatak odamızı kirletiyor damlatıyor demesi lazım. Evet. Türkiye bunları demiyor. Yani Türkiye bunları demiyor. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin böyle çevreyle ilgili uluslararası alanda öyle büyük bir politika bir vizyonu yok. Hmm. Türkiye çevreden sadece işte HES yapmaya anlıyor. Kıyıları inşaatlarla, beton ormanlarla, ormanlarla doldurmak anlıyor. Yani Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu politikadan vazgeçmesi lazım. Türkiye'nin e, para odaklı değil, insan odaklı çevre konseptine dönmesi lazım. Bu Bir dönem vardı. Marmara Denizi örne örneğin 2002 yılına kadar bir Marmara Denizi e, e, izleme ve eylem planı vardı. O dönemin hmm. bakanı Feyza Tekin, dönemin valisi e, Erol Çakır bu işin başındaydılar. Düşünün. Evet. Atabildim mi? Evet. Bakın 2002 yılından bahsediyorum. Benim hı hı. yaşım bunları bilmeye müsait. İkincisi de bu çalışmalara katılıyorum ve bütün belgeleri benim yanımda. Hı. Yani Dolayısıyla siz bir işe ehemmiyet vermelisiniz. Kıymet vermelisiniz. Dediğim gibi o dönemde Marmara Denizi'nin bir eylem planı vardı ve Marmara Denizi'nin korunmasıyla ilgili sürekli bir izleme çalışması yapılıyordu. Şimdi ayrı bir yapılan bir izleme çalışması var. Bir üniversiteye veriliyor. Ayda bir yani ayda bir örnek alıyorsunuz ve siz size diyorlar ki işte ayda bir bu aydaki e, sudaki şu koliform şu azotlu şu, şu bu bu şu falan filan. Hı hı. Bu bu çok eksik. Bu çok yetersiz. Bu çok yanlış bir iş. Evet. Bunun bir de bununla mücadele bunun planının olması lazım. lazım. İkincisi Marmara Denizi'nde sadece örneklemeyle e, izleme programı şart. İyi bir izleme şart ama da dahası var. Birçok daha yapılması gereken iş var Evet ee, Peki neler yani mesela şimdi siz diyorsunuz ya ölçümler yapılıyor bu ölçümlerin sonucunda mesela şimdi e, yani programımızda ele aldığımız için e, oradan örnekle gidiyorum e, yani normalde bu kolibasili oranının yüz olması gerekirken işte Fenerbahçe Caddebostan e, yerlerinden alınan ölçümlerde e, 1500'ler 2000'ler seviyesinde Kolibasili çıkmış şimdi örnek Yani bunu sadece ölçüp bırakmakla Bitmiyor iş Bununla mücadele de etmek Gerekiyor ama Yani işte adet yerini bulsun gibi Herhalde bir ölçüm yapılıp Bırakılıyor yoksa yani işte Denizlerdeki Bütün akan sulardaki Kirlilik meselesi bu aşamaya gelmiş Olmazdı Şimdi şöyle Eee e... Dediğim gibi 2002 yılına kadar Türkiye'de Çevre Bakanlığı Marmara Denizi ile ilgili ve bütün derelerle ıslah planları ile ilgili çalışıyordu. Ondan sonra e, bakanlık ikiye bölündü. Birçok uzman işten ayrıldı. Birçok hmm. uzman küstürüldü. Bugün e, bu işi yapan devletin kurumu olan e, hıfzı sıralar vardı. Hıfzı aynı şekilde dönüştürüldü. Hmm. Ne nasıl dönüştürüldü? Uzman ekipler değişti. Şimdi bu iş böyle beş kuruşa sağa sola yaptığın işler haline gelmeye başladı. Oysa ki bu çok yanlış bir iş. Evet. Türkiye'nin e, sadece Marmara Denizi değil, Ege Denizi'nde, Akdeniz'de e, ciddi bir turizm potansiyeli ve buraların kirlenmesi Türkiye'nin ekonomisini de etkileyecek nitelikte. Bizim yöneticilerimizin bunu görmeleri lazım. Bizim yöneticilerin bunu bunu e, kavramaları lazım. Hı. Umarım kavrarlar. E, ben de size çok teşekkür ediyorum bu suretle. Evet. Ben, çok ben iyi çalışmalar diyorum. Evet biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Açık Radyo Ekonomi Ekoloji programında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Bayram Öztürk'ü ağırladık. Ee, Marmara e, ağırlıklı olmak üzere Kadıköy Kurbağalı Deresi'deki kirlilik meselesine konuştuk. Ee, bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>